Günaydın. Güne Ankara'dan bir haberle başlıyoruz. Görkem Yavuz tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu. Yüksek hızlı tren gar kompleksi projesinin durdurulmasını talep ediyor. Projesinde Görkem diyor ki, sokağımıza, mahallemizde, köyümüzde, kentimizde, İnsanca yaşamak için ötekileştirilmeye, çevre katliamına karşı çıkmak için, adalet ve eşitlik arayışı için her türlü demokratik kişi, hak ve özgürlüklerimize yapılan saldırılara karşı yurt çapında başlatılan Haziran direnişini er yamanlılar olarak biz de 7 aydır sürdürmekteyiz. Eryaman Halk Dayanışması tüm Etim Eskut'un yaşam hakları için elinden gelen her türlü duyarlılığı bugüne kadar göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Eryaman Halkı, gökdelenler içinde Göksu Parkı'ndan geçilen yol ve özel sektöre peşkeş çekilen tam donanımlı hastane arazisinden sonra şimdi de şeker fabrikası arazisine dikilen gösterişli tabelalarla kandırılıyor. Yaklaşık 4500 dönümlük şeker fabrikası arazimizin 300 dönümlük bir bölümünde yüksek hızlı tren göre kompleksi yapılıyor. Bu gösterişli tanıtımları gören Etimeskut halkı burada yapılacak gardan hızlı tren bineceğine çevre ulaşımının rahatlayacağını ve gayrı menkullerinin değerlerinin artacağını sanarak seviniyor. Oysa Ankara yüksek hızlı tren garı Sığye'yi yakınlarında şimdiki mevcut garın arkasındaki araziye yapılıyor. Buradan hareket edecek hızlı trenlerin ilk durağı Etimeskut ya da Sincan değil, Polat'ta olacak. Şeker fabrikası arazimizde kurulacak tesiste ise yurt çapındaki tüm hızlı tren setlerinin Ağır bakım onarım hizmetleriyle her türlü temizlik ve depolama işlemleri gerçekleşecek. Vagonlardaki tuvaletlerin temizlikleri bile burada yapılacak. 50 adet yüksek hızlı tren setinin bakımlarına yetecek kapasitede 33 adet demiryolu hattı kurulacak. Tüm trenlerdeki yiyecek içecekler için mutfak ve paketleme hizmetleri de burada verilecek. Gar dedikleri şeyin altından bir ağır bakım çöplüğü çıkacak. Elbette ki gelişen ekonomilerde bu gibi ağır tesislerin olması kaçınılmazdır ancak çeşitli zararlı maddeler ve atıklarla da desteklenen, çevre kirliliği yaratan, halk sağlığı açısından çok büyük sakıncalar doğuran böylesine ağır tesisler kent merkezlerine yapılmazlar. Eskişehir Belediyesi bunun en güzel örneğini vermiş. Manevra yollarıyla birlikte tüm bakım ve onarım tesislerini kent dışına taşımıştır. Ne yazık ki başkentimiz Ankara'da her dediğimiz dedik anlayışıyla ve hiçbir sağduyulu insanın kavrayamayacağı bir dayatmayla bu tesisler kentin göbeğindeki en değerli arazilerimizden birine yapılmak istenmektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Etimes kutumuzun havasını, suyunu kirletirmeyeceğiz. Hiç kimsenin, insanlarımızın sağlıklarıyla oynamasına göz yummayacağız. Eğer bu tesisler şeker arasında yapılacak olursa, her şeyden önce bazı kimyasal atıklar yoluyla toprağımız, yeraltı su kaynaklarımız ve havamız kirlenecektir. Kokusundan iyice rahatsız olduğumuz Ankara çayı bundan sonra daha da kötü kokacaktır. Büyük bir ses ve görüntü kirliliği yaratılacak, çevredeki gayrimenkullerimizin beklenenin tersine umulmadık derecede değer kaybedecektir. Büyük bir yeşil alanımız Etimeskut'un ve Ankara'nın elinden kayıp gidecektir. Bu projeden sorumlu olan Etimeskut Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, halka hesap vermelidir diyen Görkem İtimescu Şeker Fabrikası Arası'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.2.2007 tarih ve 525 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı notlarında özel planlama bölgesi fuar alanı kamu kurum ve kuruluşları alanı olarak yer aldığını belirtiyor ve ekliyor. Eryeman halk dayanışması olarak halka Yüksek Hızlı Tren Gar Kompleksi adıyla tanıtılan Yüksek Hızlı Tren Ağır Bakım ve Onarım Tesislerinin bu alana yapılmasına karşıyız. İnsana ve doğaya değer veren hiçbir yönetim, kent yerleşim alanı içinde halkının ve tüm çevrenin sağlığını tehlikeye atan bu gibi yatırımlara izin vermemelidir. Bu tesisler kent yerleşim alanının dışına rahatlıkla kurulabilir. Biz Etimeskut'ta bir çevre kirliliği ve ağır bakım çöplüğü istemiyoruz. Biz üzerinde Etimeskut, Eryaman ve Elvan kente soluk ardıran her türlü yeşil alanının, Çağdaş kentsel donatının, rekreasyon alanlarının, spor ve kültür sanat komplekslerinin, bir olimpiyat köyünün bile kurulabileceği şeker fabrikası arsamızın halka yeniden kazandırılmasını istiyoruz. Ayrıca başarı elde edene dek bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin de bilinmesini istiyoruz diyerek bitiriyor kampanyasını Ankara'dan kararlı bir kampanya. Evet ülkemizde maalesef hala daha birçok okulda kırtasiye, temizlik gibi temel ihtiyaçlar Sıradaki kampanya Adana Yüreğir Mehmet Ali Yılmaz Ortaokulu'nun ihtiyaçlarını duyurmak amacıyla başlatılmış. Kampanyayı başlatan Derya Aygün'ün talebi, okulumuzda daha verimli bir eğitim vermek için teknik kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyacımız vardır, diyor. Muhatabı Adana Seyhan Belediyesi kampanyanın, diyor ki Derya, Adana Yüreğir Mehmet Ali Yılmaz Ortaokulu göç alan bir bölgede bulunduğundan ailelerin ekonomik durumu çok zayıf ve aileler Eğitim için bütçe ayıramıyor. Ayrıca okulumuzda 1700 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte. Seyhan Belediye'mizden okulumuzun ihtiyaçlarını karşılaması yönünde destek bekliyoruz. Okulumuza sınıfların ihtiyacı olan projeksiyon cihazı, bilgisayar, printer ve fotokopi makinesi, kağıt, boş kütüphanemiz için kitap, okul için temizlik malzemeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz için roman, kaynak kitap, kırtasiye ve teknik donanım malzemelerine acil ihtiyaç duyuyoruz. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat çok az etki alanımız oldu. Velilerimizin bu alanda katkı sağlaması mümkün ve biz öğretmenler olarak çareler aramaktayız. Burada bulunan çocuklarımızın bizden başka umudu yoktur. Bizim de pes etme lüksümüz yok. Bunun için bilincinde olan bizler ve siz duyarlı eğitim gönüllerinin ilgisine ve desteğine ihtiyacımız çok diyerek seslenmiş Derya. Ve son haberimizin konusu hayvan barınakları. Muhatabı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek. Kampanyayı başlatan Yasmin Bıyık. Yasmin diyor ki, Konya barınağında gönüllerini ziyaret yasağının kaldırılması ve hayvanların telef olmasına neden olan personellerin ve sorumluların görevden alınıp cezalandırılmasını istiyoruz. Barınaklar halka açıktır. Ayrıca yasada belirtildiği gibi bu durum insanların hayvanları sahiplenmesini teşvik amaçlı yasalar aşmıştır. Lakin Konya Belediyesi barınağı öyle bir yasa tanımıyor ve 18-12-2013 tarihinden itibaren hiçbir gönüllüyü barınağa almıyor. Sahiplenmek için gelenleri de geri çeviriyor. Daha önce çekilen resimde görüldüğü gibi canlılar ıslak zemin üzerinde yatıyor ve barınakta çalışanlardan yardım kabul etmiyor. Birçok yavru ölüyor. Tüm hayvanseverler buna tepkili. Böyle giderse bütün canlılar ölecek. Eğer ajran Konya barınağında hayvanların telef olmalarına son verilmezse savcılığa şikayet durusunda bulunacaktır. Hayvan hakları 5199 olur, yasa ve dördüncü madde gereğince yasaya uyulmadığından gerekli suç duyurusunda bulunacaktır demişler kampanyayı başlatan Yasmin. Change.org'da bütün kampanyalar hızla devam ediyor. Değişim sizinle olsun. Esen kalın. Hemen şimdi.